Seyfettin Gürselli ekonomik gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın nasılsınız? Günaydın Seyfettin Bey. İyi valla ortada yaşır haberler var dünyadan ama ve Türkiye'den de ama devam ediyoruz günümüze Hayat devam ediyor. Hayat devam ediyor. Bugün biraz Türkiye'deki yeni durum değerlendirmeleri orta vadeli ekonomik durum raporu, yol haritası, bir de büyüme üzerinde biraz konuşalım diye anlaşmıştık. Evet. Bu ilk. Nereden başlayalım? Bu değerler bir değerlendirme. Hangisinden başlayalım? Valla Yürü, büyüme tabii aslında e, ekonominin odak noktası, Ö, öyle söyleyeyim. Yani e, bu son 200 yılın e, insanlık tarihinde çok e, önemli, belki de istisnai bir dönem olduğu mesela söyleniyor. Geçenlerde Katilas Üniversitesi'nde e, Robert Gordon, Northwest Üniversitesi'nden uzun dönem büyüme, konularıyla uğraşan bir e, iktisatçı. Mesela onun bir konferansı vardı. Bir kez daha da gösterdi. E, i̇nanılmaz bir tabi refah artışı oldu. Bundan 200 yıl önce e, yaşam düzeyini ve olanaklarını düşünecek olursak tabi çok farklı bir dünya vardı. Fakat öbür taraftan da ee, soru şu, bunu bazı başaran iki, iki tane bence soru var, temel soru var. Bir, bunu başaran ülkeler oldu. Başaramayan ülkeler oldu. Şimdi bu başaramayan ülkeler, başarmaya çalışıyorlar. Kimi başarılı, örneğin Güney Kore nereden, nereye geldi? Çin, kez hava hızlı gidiyor, belki başaracak. Tabii başka başaranlar da oldu. Başaramayanlar ya da yarım başaranlar oldu. Türkiye yarım başaranlardan. Afrika'da, kimi ülkede kim ülke çok başarılı, kim ülke felaket durumda geriye gidiyor. Bunların tabii ayrıntısına girecek değilim. İkinci sorun da şu, herkes başarmaya kalktığı takdirde dünyanın kaynaklarının bu başarının altında kalacağını iddia ediliyor. Bu aslında daha ilk 1972'de... Evet, Roma kulübünün çok evet, kısa, evet. özlü ve mantıklı şeyiyle ortaya konmuştu. Son 40 yıl sonra bir kez daha sahiplendiler. olmuştu. Şimdi yani burada çiftte sorun var. Ee, şeydekiler bir üçüncü şeyi gündeme getirmişti Gordon o konferansta. Amerika işte bu teknolojik sınır dediğimiz yani en ileri teknolojiyi bugün sahip olan Ülkede aslında bunun daha da fazla öteye gitmeyeceği üç tane önemli devrim yaşadığı sanayi devrimi diyoruz bunlara ama üçüncüsü aslında bir şey devrimi, enformasyon teknolojisi devrimi yani işte bu bilgisayarlar vesaire çipler. İlk ve ikincisi önemli verim artışları, verimlilik artışları sağladı ve bu çok uzun süre bu verimli artışları oldu zaten. O kişi başına gelir düzenli olarak arttı. Ama artık bunun mümkün olmayacağını, ufukta bir dördüncü sanayi devriminin ya da bir teknolojik devrimin görülmediğini buna karşılık yapısal nedenlerle örneğin dört tane bunlara headwinds diyor. Yani uçak giderken kafadan rüzgar alır, önden evet. rüzgar aldığı zaman yavaşlar. Evet verim artışları devam edecek diyor ama dört tane de kafa rüzgarı var diyor. Bir yaşlanıyor, toplumlar bu bir demografik trend ve geri döndürülmesi mümkün değil. İki kadınların özellikle Amerikan ekonomisinden söz ediyor, iş gücüne katılımı belli bir sınıra geldi, gerilemeye başlıyor. Dolayısıyla artık iş gücü artışının, istihdam artışının, emek artışının, Büyümeye katkısı olmayacak Eşitsizlik Ciddi biçimde arttı Bu tren yapıyor Şeyler Borçlanmayla bir süre idare ettiler son 10 yılda Hane halkları Bu şeyini Gelir artışlarının üzerinde Borçlanarak işte tüketimi Arttırdılar e o da, Onun da tabi sınırları var o Sınırları aşağı yukarı ulaşılmış durumda ee, ve eğitimde de e, gelinebilecek noktaya yaklaşıldı yani daha fazla yani herkes üniversite e, şeyi olamayacak mezun olamayacak Amerika'da özellikle böyle başka frenler var ayrıntıya girmek istemiyorum Uzun lafın kısası Amerika'da bu önümüzdeki onlu yıllarda büyüme kişi başına büyüme giderek sıfıra yaklaşacak diyor ama diğer ülkeler Amerika'yı yakalamaya çalışıyor. Evet. Ben... Şimdi, <gülüyor> pardon. Evet, şimdi tamam. Amerika peki bir frene bastı. E, diğer ülkeler Amerika'yı yakalamaya çalışırken, bu ülkeler hem çevre açısından, biliyorsun şeyin en büyük tartışma konusu, e, işte Kyoto e, şeyinin yani çevreyle ilgili uluslararası e, anlaşmanın ya da anlaşmazlığın en önemli odak noktası bu. Siz geliştiniz, belli bir refah düzeyine geldiniz. Şimdi bize büyümenizi düşürün. Yani refah artışlarınızı sınırlayın diyorsunuz diyor. Gelişmek diyor ki, örneğin Çin mesela. E Tabii Türkiye'de hep yan çizdi. Türkiye'de aynı argümanı dile getiriyordur herhalde toplantılarda. E onlar bu sefer şey etmeye kalktıkları zaman, işte gerek karbon salınımı, Ondan sonra işte e, gerekse de kaynaklar üzerindeki baskı, örneğin su kaynakları vesaire, e, e, tabii dünyayı herhalde yaşanmaz bir hale getirecek ya da çok farklı bir dünya olacak. E, bu bakımdan da tabii bir, bir, bir, bir hem çevre dünyayı koruma sorunu var hem e, bir adil olma sorunu var. Bunlar iç içe geçmiş durumda. Evet, hem büyük adaletsizlik ve hakkaniyeti ortadan da kaldıran bir şey. Şimdi ben e, müsaadenle bir, iki şey Abi. eklemek istiyorum. E, James Abi. Gustav Speth var, yeni bir kitap yayınladı. Amerika'nın önde gelen yani hem çevre konusunda, ekoloji konusunda hem de hukukçu olarak şu anda da e, Vermont'ta hukuk fakültesi dekanı ve Demos diye de çok önemli bir sivil toplum kuruluşunun başında Yale'da hmm. da Dekan'da eskiden o yeni bir kitap yayınladı tam da bu konular üzerine işte senin de anlattığın Gordon şeyi gibi Amerika'da possible manifesto for a new economy diyor Yale Üniversitesi'nden çıktı bu yeni bir ekonominin manifestosu mümkün olan Amerika diye ve Sağcısı solcusu küresel ulusal ve şirket düzeyinde herkes üzerinde anlaşmaya vardığı şeyin büyüme iyidir ve daha çok ihtiyaç vardır anlayışı var ama bu böyle olmuyor diyor 5 Amerika açısından ele almış 5 temel sorunu var bir kere yürümüyor işte biraz önce senin de anlattığın gibi yani sosyal ve ekonomik faydaları da istenen getirmeyemeye başladı. Ölçütlerimiz işte bu gayri safi yurt içi hasla gibi ölçütler temelden hatalı. Doğru. Üçüncü olarak diyor bizi aslında yapılması başka büyümesi, gelişmesi gereken şeylerden uzaklaştırıyor diyor işte. Böyle bir saptırma tehlikesi var. Dördüncüsü diyor işte ve şirketlere özellikle de sermaye ve teknolojiye sahipler o büyümeyi sağlayacak ama çok önemli siyasi politikalar uygulanamıyor. Bu yüzden diyor. Çünkü yavaş büyümeye yol açıyor ve ekonomiye zarar veriyor diye ve beşincisi en önemlisi de tabii büyük masif bir çevre yıkımına yol açıyor diyor. Ve sonuçta şeye insan... 3P diye formüle ettiği bir şeye dönüştürmek istiyor. 3 yani ne dedin? 3P harfiyle. Yani people, harfi. people, Place and Planet. Yani evet. insana, e, yaşanan yerlere şehir, kasaba işte neyse. Ve gezegenin kendisine bunlara öncelik verilmesi lazım. Ekonominin büyümesinden çok demiş. Büyük önemli bir kitap yazdı ve bu paradigma değişikliğini yapamazsak çok kötü durumdayız diyor. Şimdi mesela Ulaştırma Bakanı'nın dün söylediği bir söz var. Buna bağlayabiliriz. Ulaştırma Bakanı 3. Köprü konusunda herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını karar verildi demiş. Ve İstanbul'un en önemli sorunu çevre değil ulaşımdır demiş. Tam da böyle bir anlayışı yansıtıyor işte. büyüme. Ama işte bu benim en başta söylemeye çalıştığım sorunla ilgili. Şimdi çok şey doğru bir kere yani eğer farklı bir paradigmaya daha doğrusu farklı bir yaşam tarzına farklı önceliklere evet. geçemezsek tüketim açısından, tüketim kalıpları açısından hı hı. bu işin sonu kötü. Bunu işte artık kabullenilmeye başlandı evet. Fakat bunu, bu, bunu yapmak bir bir kere gelişmiş ülkelerde olacak Yani bunun Mesela Amerika bunu tartışıyor Avrupa gelişmiş ülkeler bunu tartışabilir Yani yeni bir şey Şeytelim icat edelim Yeni bir hayat tarzı Yeni bir Dolayısıyla gayri safi yurt içi hasılayı ölçmeye varıncaya kadar Çok farklı bir şekilde Bu ekonomik refaha Ve gelişmeye bakmaya başlayalım Kısmen işte böyle böyle pörçük oluyor sağda solda ama bu, bu tabi topyekun bir şey politikası haline kamu politikası haline gelmiş değil. Ama buna bağlı olarak şimdi Türkiye'ye gelelim. Çin'i falan bırakalım. Şimdi Türkiye'de bir taraftan nasıl daha fazla büyüyebiliriz diye e, kafa yoruyoruz. Neden kafa yoruyoruz? E çünkü bir yoksulluk hala Türkiye'de ciddi ölçüde var. Bunun bal zehri çok açık ortalama geliri, kişi başına geliri arttırmamız lazım ve bunu daha iyi dağıtmamız lazım. E bunun için büyüme şart. E işte Türkiye yüzde geçen yıl 2.2 büyüdü. Bu yıl işte son açıklanan orta vadeli program 3.6 diyor. E işte biz de Betam'da 4'ün 6'ını tahmin ediyoruz bu yıl için. E 4 olsun. Ee işte en iyi Orta vadede yüzde beşi çıkacağını söylüyor Orta vadeli program ki çok kuşkuluyum ben yüzde en iyi ihtimalle yüzde dört buçuk falan civarında olabilir diye düşünüyorum uzun gören büyüme. E bu bizde ne işsizliği yeterince hızlı düşürebilecek bir büyüme hızı ne yoksulluğu hızlı bir şekilde çözümleyecek bir büyüme hızı dolayısıyla bizde bir taraftan nasıl daha fazla büyürüz diye kafayı görüyoruz yani orta takdir. Dramatik bir durum var. Haksız mıyız daha hızlı büyüyelim derken değiliz. E, şimdi Dolayısıyla Türkiye tabii dünya içinde nispeten küçük bir ülke ama bunu Hindistan'ın, Çin'in de böyle şekilde düşündüğünü e, şey dersek, dikkate alırsak e, o zaman ortaya hakikaten şey çıkıyor, bir, çevreyle ilgili içinden çıkılmaz bir e, çelişkiler yumağı ortaya çıkıyor. Evet yani evet e, e, yani esas itibariyle an e, economic growth diye de bir e, tabiri var Herman Daly'nin e, bu işe çok kafa yormuş iktisatçılardan biri de yani ekonomik olmayan büyüme daha sosyal ve başka alanlardaki büyümelere e, öncelik verilmesi e, anladım güzeldi, ama bu Yoksul, yani Türkiye'de biz Betam'da bu yoksullar son zamanlarda çok kafa yoruyoruz. Ee, çeşitli yoksulluk ölçütleri var, bunları Türkiye'de de konuşuyoruz, Türkiye'de bir hazırlık içinde. Şimdi ben bir kestirmeden gideyim, Türkiye'de, bunu geçenlerde de galiba konu etmiştik açık radyoda, 3 tane temel gereksinim, ee, evini doğru dürüst ısıtabiliyor musun, eskiyen giysilerini yenileriyle değiştirebiliyor musun, Gün aşırı yani iki günde bir et evde yiyoruz. tavuk veya işte balık veya etli bir şey pişiyor mu? Yani buna daha doğrusu bunu buna erişebilir misin? Yani i̇ki günde bir böyle bir olanam var mı imkanım var mı et yemek olanam? Şimdi bu üç soruya da hayır cevabı verenlerin oranı yüzde 24-25 civarında 2006 yılında. %19'a düşmüş durumda en son 2010 belki bugün işte 2011 istatistikleri de yeni yayınlandı ona da bakmak lazım mikroveriyi almadık e belki bir yarım puan bir puan daha belki düşmüştür ama son tarihde aşağı yukarı her 5 Türkiye vatandaşının bir tanesi ya da her 5 aniden bir tanesi bu söylediğim 3 temel gereksinimi karşılayamıyor Şimdi siz bunlara gidip de işte farklı yaşam tarzları icat edelim. İşte bisiklet, araba yerine şunu yapalım. Yani. En temel şeyler karşılanamıyor. E bunlar nasıl olacak? Nasıl karşılanacak? Daha doğrusu biz bu yoksulluk, yoksulluk dediğimiz oranı nasıl aşağı çekeceğiz? E, bu, bu da büyük bir soru işareti. Başka bir ölçütte de e, 2 2 yayınlamaya başladı. Biz de bakıyorduk. 9 tane soru var Eurostat'ın bu yaşam koşulları anketinde. Herkes bunu uyguluyor. Biz de uyguluyoruz tabii. Ee, soruları şimdi dokuz soruyu tekrarlamak gereksiz. Bu söylediğim üç soru var tabii içinde ama ayrıca işte tatile gidebiliyor musun? Asgari tatil yapabiliyor musun? İşte borçlarını ödeyebiliyor evet. musun? Bilmem. Yani bu bizim hani olanaklar bizim standart yaşama ulaşmada standart diyorum. Şimdi bugünkü şeyi itibariyle refah tanımı itibariyle onlara ulaşmada ee, ne kadar şey olduğunu e, muktedir olduğunu ölçen bir şey. Bu dokuz sorudan dördüne e, yapamıyorum e, bunlara ulaşamıyorum. Cevabı verenlere işte maddi yoksulluk diyor. Eurostat. Avrupa'da böyle bir ölçütü var. Bunun bize uyguladığımız zaman ne çıkıyor biliyor musun? Yüzde ellinin üzerinde çıkıyor. Evet ne demek bu yani? Yani Avrupa standartlarına göre bizim nüfuzun yarısı yoksun. Yoksun yoksun yoksun, evet. yoksun. işte adına ne koyarsan koy yarısı. Ee, evet şimdi bu büyük bir... Böyle bir sorun ne var? E şimdi bunu nasıl aşacaksın? Bunu yeni yaşam tarzlarıyla aşamazsın. E, çünkü gelişmiş ülkelerde evet yani orada çok eşitsiz dağılan bir gelir var. Orada da kendi içinde aslında böyle sorunlar var. Tamam artık belli bir doygunluk var, farklı yaşam tarzlarının aranması lazım. Ama bir de yoksulları var. ya yani En temel mesela sağlık şeyinden, işte Amerika'daki şeyi görüyorsun tartışmayı. Yani çok feci bir durumdaydı Amerika yoksulların sağlık hizmetine erişebilmesi açısından. Obama bir şey yaptı, değil mi? Bir reform yaptı evet. Obama Kert. her tert eksik... tepiniyor o çay particiler ki... Neymiş o? Yoksulların şeye sağlık hizmetine onların ödediği vergilerle ulaşması şeymiş. Gayri ahlaklıymış. Bin bir türlü de komplo teorisi var. Yani bir çeşit de, de, cinnet noktasına da gelmiş durumda. Yalnız ben evet. şunu da sormak istiyorum. Yani Türkiye'nin uzunca bir süreden beri başbakanın da gururla belirttiği gibi yıllardır büyüme hız, büyüme eğrisi geçiriyordu. Buna rağmen de işte biraz önce ortaya koydu. Eee büyük yani neredeyse neredeyse %50'ye varan değişik Ama, ama oran yoktu. düştü. Evet. Yani o büyüme döneminde bu oranlar düştü. %60'tı yani. Mesela bu 9, 9 sorudan 4'üne hayır cevabını veren işte hmm. ya da 3 temel eee gereksinimini karşılayamama oranı %25larını söyledim 19'a burada 60 civarından işte 50'nin biraz üzerinde yani iyileşmeler var fakat hala Türkiye yoksullarla dolu bir ülke bunun içinde büyümesi şart yani büyümeden kasıt şu kişi başına gelirin artması lazım ki daha fazla işte bu refah olanaklarına alttakiler erişebilsinler böyle bir sorunumuz da var yani sadece bu soruna Türkiye tabii şey değil bu sorundan muzdarip değil dünyada böyle bir genelde sorun var yani dolayısıyla e, lafı uzatmadan şunu söyleyeyim yani öyle bir çözüm gerekiyor ki hem bir taraftan daha fazla adalet olacak yani e, dünyanın yoksulları da çok temel gereksinmeleri e, erişebilecekleri bir e, şey düzeyi olacak e, gelir düzeyi olacak ama aynı zamanda bu topyekul büyüme ve gelir artışı ve daha fazla işte tüketim vesaireye farklı bir şey alternatif yaratılacak. Şimdi bu nasıl olacak? Aslında bu sorunun cevabı şu anda yok. Yani biraz da bu çelişkiler yuman nedeniyle işte dünyayı sonuna doğru sürüklüyoruz. Bu 100 yıl sonra mı olur, 150 yıl sonra mı olur bilemem ama. Ee, e, o, kadar, o kadar o kadar uzun sürmeyebilir. 2047. <gülüyor> yani son yapılan bir araştırmayı dehşet içinde gözlerim fal taşı gibi büyüyerek gözden geçirdim haberini. Yani Hava Üniversitesi'nden bir araştırma 39 iklim modeli üzerine bir indeks üzerine çalışmışlar 12 ülkede ve şeyde 150 yıllık bir pencereden bakıyorlar. Evet. Tarihsel şeyde. 2047'den itibaren yani bundan sadece 34 yıl sonra artık ondan sonraki her yıl kesinlikle daha fazla ısınacak bir eşik aşılıyormuş. Yani eski ortalama sıcaklıklar yeni minimum şeyler haline gelecekmiş. Yani çok büyük bir ...dönüşüm geçirecek iklimden kopma anlamına geldiği söyleniyor. Bu çok yeni bir araştırma yani dün gördük. Evet. Durum çok endişe verici evet. yani bu Evet gidişle. yani böyle bir hakikaten yani şeylik var, muktesirsizlik var. Sonunu görüyorsun fakat hani top top herkesi tatmin edecek bir bir çözüm ortada yok. Şimdi böyle olunca tabii e, kimi ülkeler özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkeler, valla e, büyük fedakarlığı gelişmiş ülkeler yapsın diyor. E, onların da içinde... Bir dakika. Rica edebilir miyim? Radyoyla bir görüşme yapıyorum. Biraz daha gülüşsüz olalım. Alo? Alo, evet dinliyoruz. Ee, şey söylemeye çalışıyorum. Yani e, bu... E, Çözüm meselesi, herkesin şeytebileceği, üzerinde e, anlaşabileceği bir çözüm yok ortada. Çünkü e, yoksul ve gelişmekte olan ülkeler büyümek istiyor. Esas fedakarlığı gelişmiş ülkeler yapsın diyor ama gelişmiş ülkelerin içinde de eşitsizlikler var, yoksullar var. Dolayısıyla orada da yani belki ortalama gelir artış zaten ister istemez düşecek ve zorlanacaklar. Daha adil bir şekilde dağıtmaya fakat orada da çok cansiperane yani bu sosyal dayanışmaya karşı dirençler artmaya başladı. Yani Amerika'da işte biraz önce şey ettik bunu hatırlattık. Şimdi bütün bunlar sonuçta bir ortak çözüme yani çevreyi de koruyacak ortak bir çözüme varılmasını olanaksız kırıyor. Evet. evet. Ee, yani çok bunu da e, acilen e, etraflıca konuşmaya e, bu son... Tamam, yani <gülüyor> Bunu tabii bütün dünya tartışıyor şu anda. Yani, Açık Radyo'nun da tabii bu konuya e, öncelik vermesi ve sık sık gündeme getirmesi bence çok önemli. Vallahi, Türkiye'de tabii işin şey ayağı ön planda. Yani büyümeyi nasıl arttırız ayağı eğer topyekun bir fedakarlık yapılacaksa ve içeride daha farklı bir dayanışmayla birlikte daha eşitlikçi bir gelir dağılımı olacaksa dünya çapında tabii Türkiye bunu da yapmalı, bunu da tartışmalı. Ya da dünyayı beklemeden bunu biz de düşünebiliriz. Ama çok zor yani bunu tabii daha ayrıntılı konuşmak lazım. Bunun mekanizmaları da şey yeterince... Evet, evet. Kabul edilmiş, uygulanmış ve işte, sonuç verdiği düşünülen mekanizmalar yok ortada. Yani son Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerdeki gelir dağılımı, adaletsizliği, işte çalışan şirket yöneticilerinin, CEO'larının çalışanlara olan oran, gelir oranları arasındaki evet. farklar görülmemiş. Yani büyük buhran öncesindeki. Seviyelere ulaşmış durumda Belki onların da üzerinde durmamız lazım Amerika'nın da durumu hiç iyiye gitmiyor yani. Amerika büyük ölçüde En üst düzeyde Özellikle finans sektöründeki Karlar, primler işte buna bağlı olarak Şirketlerin üst düzeyleri Bunları son 10-15 yılında Gordon'da bunu anlattı Gelir artışının Yarısından fazlasını En tepedeki %1 Evet. İşte beyindirmiş. Hatta 1000'de 1 bir şey hiçbir şeyi yok Evet. Son 10 yılın gelir artışından evet. işte geri kalanı da ortaya dağılmış. Yani çok adaletsiz bir gelişme var aynı zamanda ve hatta bu açıdan şey bile dedi Gordon hani Avrupa belki daha şanslı. Evet. Çünkü bir sosyal devlet var vesaire hani o, o bu açıdan belki Amerika kadar şey olmayacak. Ee, orada büyüme engellenmeyecek vesaire. Yani bu bu da anahtar çok önemli. Yeni bir e, medeniyet yaratacaksak bu sanayi devriminin e, işte bize getirdiği nimetlerinden büyük ölçüde yararlandığımız ama artık daha fazla bunu yaygınlaştıramayacağımız, dünya çapında bu nimetleri yaygınlaştıramayacağımız durumuyla karşı karşıyasak işte çevre açısından ve sürdürülebilirlik açısından e o zaman bu yeni, yeni medeniyetin kesinlikle daha adil bir medeniyet olması şart. Evet. Yani mevcudu daha iyi dağıtacaksın ki herkes tatmin olsun diyor. Ama bunu işte tepedekiler razı değiller buna. Evet, adalet... Yani nasıl bir siyaset mekanizmalarla bu oluşacak ee, çok zor işte Çay Partisi, işte Amerika en gelişmiş ülke, şey kutsal adamlarda ee, gelir, kişisel başarı ve onun e, yarattığına inandıkları onun sayesinde elde edilen gelir kutsal bunun vergilenmesinde bile son derece kıskançlar. Hele bu vergilendirmenin e, işte daha düşük gelirlere e, yardım olarak dağıtılmasına şiddetle karşılar. Ve bu bloke edebiliyor Amerika. Yani bunlar bir azınlık. Ama tamam. e, yani şey de çok... E, yani süreyi de maalesef bitirdik ama belki bir tek evet. not söylemek evet. lazım. Çay Partisi gibi aşırı e, dinci ve diğer e, milliyetçi ne dersek diyelim işte toplulukların... Arkasında çok büyük ölçüde gizli paralar var büyük şirketlerin özellikle evet. finans ve enerji evet. şirketlerinde evet. bu açığa çıktı evet. yani müthiş besleniyorlar evet. yani işte. evet bu doğru ve bir bir azınlık. yani benim en son okuduğum bir yazıda yüzde civarında bir hani şey desteği seçmen desteği kamuoyunda bir destekleri olduğundan söz ediliyor anketlerde. Ama bu yüzde on beş daha çok daha büyük bir çoğunluk olan onların üç katı olan diğer Cumhuriyetçi Parti'nin kalan kısmını ciddi biçimde ideolojik olarak etkileyebiliyor. Etkiliyor. Onlar da işte görüyorsun kongrede bloke ediyorlar. Resmen Obama'ya şantaj yapıyorlar. Bu işte sağlık reformundan geri adım attırmaya çalışıyorlar. Bütün hem Amerikan ekonomisini zora soktular hem böyle giderse dünya ekonomisini de zora sokacaklar Evet çok acayip bir durum. Konuşmaya devam edeceğiz tabii bunu. Çok önemli. Şey. Çok teşekkürler. teşekkürler. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.